Merhaba. İngiltere'de Cambridge Üniversitesi, İngiliz nehirlerinde yaşayan farklı türlerdeki balıkların büyük bir çevre felaketine sebep olacağı öngörüsünde bulundu. İngiltere'de tatlı sularda yaşayan istiracı balıkların endişesi yaşanıyor. Uz, Thames, Severn ve Broadlands nehirlerinde İstilacı balık türlerinin doğal yaşamı tehlikeye soktuğu ve diğer balık türlerinin yumurtalarını yiyerek ekosistemi bozduğu belirtilirken, Türkiye ve Ukrayna'dan gelen Karadeniz kökenli balıkların ve karideslerin diğer türlere üstünlük sağladığı ifade edildi. Cambridge Üniversitesi'nden Dr. David Aldrich yaptığı açıklamada, İngiltere'de bazı bölgelerde Hazar Denizi kökenli canlılar olduğu görülüyor. Farklı türdeki canlılar doğal yaşamı tehlikeye sokuyor sözleriyle tehlikeyi ifade ederken, 5 farklı balık türü ve karideslerin arasında en tehlikeli türün yuvarlak kaya balığı olduğu belirtildi. Yuvarlak kaya balığı Karadeniz'de sıkça görülürken konuyla ilgili hazırlanan çevre raporlarında yuvarlak kaya balığının ekosistemde bulunan her şeyi yiyerek yok ettiği ifade edildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 702 milyon dolara Doğuş Holding'in kazandığı Galata Port projesi için durdurma kararı verdi. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent şubesi, TMMOB Şehir Plancılar Odası İstanbul şubesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul şubesinden yapılan açıklama şöyle: Kamuoyunda Galata Port diye bilinen Salı Pazarı Kruvaziyer Limanı'na ilişkin Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Şubat 2013 tarihinde hazırlanan koruma amaçlı nazım imar planı ile koruma amaçlı uygulama imar planının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 6. Dairesi'nde TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İnşaat Mühendisleri Odası tarafından dava açılmıştı. Onaylanan imar planları ile getirilen yeni koşullarda İstanbul Metropolü içinde büyük bir öneme sahip olan Beyoğlu kentsel sit alanı ile söz konusu planlama alanı içinde bir bütünlük sağlanamayacağı, mevcut alanın yolcu gemisi karşılayan bir liman olmasının ötesine geçilerek konaklama tesisleri, ofisler, alışveriş merkezleri gibi fonksiyonların getirilmesiyle insan, araç ve yapı yoğunluğu bölgenin kaldıramayacağı değerlere ulaşacağı gerekçesiyle dava açılmıştı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun yaptığı itiraz, kurulun 17 Nisan 2014 tarih ve 2013-894 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve Danıştay 6. İdaresi'nin kararının kaldırılmasına ve anılan işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Yüksek Yargı'nın verdiği karara bağlı olarak Galata Port olarak adlandırılan tüm planlama süreçleriyle birlikte çet sürecine ilişkin olarak yapılan Tüm işlem ve eylemler derhal durdurularak kamunun zarara uğratılmasının önüne geçilmelidir denildi bu açıklamada. Sarıyer Belediyesi, Bilgili Doğuş Holding ortaklığıyla orman içine yapılması planlanan projeye ruhsat vermeyeceğini açıkladı. Sarıyer Belediyesi, Fatih Ormanı içerisinde Bilgili Holding Doğuş Holding ortaklığıyla yapılması planlanan 108 villa, 15 bin kişilik salon, mağazalar ve restoranları içeren Park Orman Tabiat Parkı projesine ruhsat vermeyeceğini açıkladı. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç iddia edildiği gibi Fatih ve Kuzey Ormanlarındaki yapılaşmalara imar izni ve ruhsatı vermedik vermeyeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarının ve halkın içinde olmadığı hiçbir girişimin parçası olmadık, olmayacağız Açıklamasında bulundu. 1490 dönümlük ormanlık arazide proje yapılacağına ilişkini haberler üzerine Diren Fatih Ormanı İnisiyatifi Bilgili Holding ve Sarıyer Belediyesi önünde eylemler düzenlemiş projeye karşı tepkilerini dile getirmişti. Küresel ölçekteki rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2014'ün ilk yarısında 330 gigavatı aştığı ve yıllık 360 gigavatlık toplam kurulu güç ile kapatılabileceği bildirildi. Dünya Rüzgar Enerjisi Konseyi yani VEA'nın tarafından hazırlanan rapora göre rüzgar enerjisi bu dönemde dünya elektrik üretiminde ise %4'lük bir paya sahip oldu. Çalışmadaki verilere göre bu dönemde küresel rüzgar gücü 17.613 megawattlık kurulu güç ilavesiyle %5.5'lik büyüme gösterdi ve toplamda 336.327 megawatt seviyesine ulaştı. Çin ise yılın ilk 6 ayında toplam kurulumların %41'ine denk gelecek şekilde rüzgar enerjisi gücünü 7.175 megawatt arttırdı. Bu artış, Çin'in bu alandaki kurulu gücünün Temmuz ayı itibariyle 95.588 megawata ulaşmasını sağlarken VEA çalışmasında Çin'in çoktan 100 gigawatlık rüzgar enerjisi gücüne ulaştığı ifade edildi. Aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde rüzgar enerjisi gücü 835 megawat artarak 61.946 megawata, Almanya'nınki ise 1.830 megawat artarak 36.488 megawata, Hindistan'ınsa 1112 MW artarak 21.262 MW'a ulaştı. Çin ve Hindistan pazarlarında yaşanan bu büyüme küresel rüzgar enerjisi gücündeki ağırlığın Asya'ya kaymasını sağladı. Bu kurulumlar sonrasında küresel rüzgar enerjisi gücünde Asya kıtasının payı %36.9 olurken Avrupa'nınki ise %36.7'de kaldı. Türkiye rüzgar enerjisi pazarı ise küresel güç artışında bu dönemde %3'lük pay sahibi olurken Aynı zamanda en hızlı büyüyen 9. ülke oldu. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esankol.